Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde her zaman Allah'a imanla beraber ardından hemen namazı dosdoğru kılmamızı, ikamet etmemizi emreder. Namazı ikamet etmeyin manası onun kurallarına uygun bir şekilde namazı devam ettirmemizi bizden ister. Namazı kılın demiyor namazı ikamet edin yani doğru inşa edin demek istiyor namaz nedir bir ameldir bir davranış şeklidir bu davranış şeklinin doğru bir sıralamasıyla istenilen şartlarıyla yapılması gerektirmektedir ve o yüzden ezan babından başlamak istiyorum ve delilleri sayacak vaktimiz yok bu ders normalde şimdi anlatacağım 7 saat süren bir derstir ama ben bu dersi sizlere inşallah bir saat içinde veyahut da en fazla bir buçuk saat içinde komple namaz babının hükümleriyle anlatmaya çalışacağım. O yüzden e, soruları en sona bırakıyorsunuz ve arada konuşmuyorsunuz. Birincisi ezanla ilgili bilmemiz gereken hükümler nedir? Ondan önce bazı istilahi kelimeleri açıklamam gerekiyor. Fıkıhta şart vardır bir de rükün vardır. Şart vardır bir de rükün vardır. Ve çoğu insanlarımız şartla rükünü karıştırır. Aradaki farkın ne olduğunu bilmezler. Yani biz desek namazın şartları namazın rükünleri dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Bunu doğru anlamamız lazım. Şart nedir rükün nedir? Şart ibadete başlamadan önce istenilen şartlardır. Yani bir ibadete başlayacaksın, namaza başlayacaksın, oruca başlayacaksın, herhangi bir ibadet yapmak istiyorsun, o ibadetin geçerli olması için ibadetten önce kişiden istenilen şartlardır. Rukun ise şarta çok benziyor, hatta aynısıdır. Nedir rükün? Rükün ise ibadet esnasında kişiden istenilen şartlardır. Şimdi örnek vereceğim anlamanız için canlı hayatımızdan bir örnek vereceğim. Ehliyet almak için kişiye önce ön şartlar var. Öyle değil mi? Nedir ön şartlar? İşte 18 yaşında olacak akıl hastası olmayacak vesaire vesaire bunlar ön şartlardır kayıt yapabilmesi parası olması lazım çünkü beleşe ehliyet vermiyorlar bunlar nedir şartlardır bir de araba sürerken şartları yerine getirmesi lazım birincisi şarttır diğeri rükündür yani esnasında yapan sarhoş olan olmayacak kırmızıda duracak yeşil oldu mu gidecek korna lüzümsüz basmayacak ...şehir içinde hızlı sürat yapmayacak... ...bunlar nedir? Neyin şartlarıdır? İçindeyken... ...esnasında o fiili yaparken... ...aynısı da böyle... ...alben ikiye ayırmışlar... ...yani sen bir ibadeti yapmadan önce... ...senden bir şartlar isteniliyor... ...ayriyete rükünler vardır... ...rükünler nedir? O ameli yaparken esnasında... ...istenilen şartlardır... ...bu iki kelimeyi... ...millet karıştırmasın diye... ...kolaylık olsun diye... Baştakine şart demiş alimler ve ikincisine ise rükün demişler. Şart dememişler karıştırılmaması için. Yani iki noktada da bir tanesi eksik olursa ne yapmış oluyorsun? Muhalefetlik etmiş oluyorsun, şartı yerine getirmemiş oluyorsun ve böylelikle ibadetin geçersizdir. Yani ister şartı hatalı yap, istersen rüknü hatalı yap, ikisinden birisinde hata olursa ibadet geçersizdir. İstersen ön şartları yerine getirmeden yaparsan geçersizdir. Ameli yaparken, işlerken esnasında onu yaparken bir rüknü eksik yaparsan nedir? O amel geçersizdir. Anlaşıldı mı buraya kadar? Evet o zaman başlıyoruz. Hızlı hızlı. Ezanın şartları ezan okumanın şartları yani ön şartları bu ezan okumak için ön şartlar bir müezzin müslüman olacak iki erkek olacak bunlar ön şartlar yani kadın müezzin olamaz bunun zıttı yasaktır bunlar şarttır üç akıl hastası olmayacak yani akıllı birisi olacak dört Yaşı belirli bir yaşa gelmiş olacak. Yani temiz yaşına gelmiş olacak. Ne demek temiz yaşı? Akıl yani akıl baliden önceki çocukluk yaşı. Ama doğrulan kötülükleri ayırt edebilen çocuk yaşında en azından olacak. Yani blue'dan önce artık mesela çocuk 15 yaşında blue oluyorsa o 13 yaşında ama her şeyi artık anlıyor. Zanki akli bali olmuş gibi temiz yaşında. 5- dili konuşan birisi olacak. Lal olmayacak. Eğer lalsa ezan okutamazsın ona. Şartını yerine getirmemiştir. Mecburdur. Ne olacak? Konuşan birisi olacak. 6 Vakit girmiş olacak. vakitten önce ezan okuyamaz. Şartı yerine gelmedi mi? O amel geçersizdir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. 7 7 sıralamasıyla okuyacak ve 8 arada boşluk bırakmayacak. Yani ezan okuyup Allahuekber Allah Ekber deyip sonra git çay içip sonra geri gelmeyecek. Hepsini arka arkaya okuyup bitirecek. Arka arkaya okuyacak. 9 dedir en azından bir defa okunmuş olacak. Yani bir ev şu anda bu evdeyiz. Namaz için ezan okuduk en azından bir kere okunması şarttır ezanın. Adam var her gün evinde namaz kılıyor bir kere ezan okumuyor. Olmadı günah işliyor. Şartlardan bir şart eksiktir. Problemdir bu. O yüzden kişi mutlaka evinde bir kere olsa ezanı her gün okuması lazım. Ve her namaz için okuması da sünnettir. Bunu anladıktan sonra sünneti nedir? Ezan okurken Kişi neye dikkat edecek? Bir. Sesi güzelse... Sesi güzele ezan okutturulur. İki. Güvenirli bir insana okutulur. Hırsıza ezan okutulmaz. Emin olan bir insana okutulur. Bu sünnettir bunlar. Şart değildir. Sünnet nedir? Yani bu vasıflarda bulunursa... Sevabı daha güzel olacak ve fazla olacak. Üç namaz vakitlerinden haberdar birisi olacak. Cahil olmayacak. Yani acaba şimdi öğlen vakti girdi mi girmedi mi aman okuyayım bir şey olmaz değil. Yani namaz vakitlerini bilen birisi olacak. Dört abdestli olacak. Beş ayakta okuyacak. Oturarak değil. Ayakta okuyacak. Altı yüksek bir mekanda okuması sünnettir. O yüzden insanlar caminin çatısında okumuşlar sonra ileride minareler kurulmuş minarelerden okumuşlar vesaire yüksek bir mekandan olacak ikincisi e, şey e, kaça geldik yedi başını ezan okurken havaya kaldıracak akşaya yapmayacak ezan okunurken kafa havaya kalkar niye sesi uzağa gitsin diye aşağı doğru yaptığımız ses aşağıya gider o yüzden sünnet olan başını havaya kaldıracak ve ellerini kulaklarına tutuyor iki elini. Bazıları böyle okuyor. Tek elle okuyor. Bu sünnete aykırıdır. Sünnet olan iki elini iki kulağına doğru tutacak ve kafasını başını yükseğe doğru bakaraktan ne yapacak? Ezan okuyacak. 8 Ezan okurken kıbleye yönelecek. Sünnettir. Bak bunlar sünnettir. Bunlardan bir tanesini yapmasa ezan olur mu olmaz mı? Olur. olur. Yani adam ezan okurken böyle okudu. Kalkıp adamı dövmeyesin sen ezanı haram ettin diye cahil çok. Adam kıbleye doğru dönmeden okudu sünnete muhalefetlik etti. Ama ezan doğrudur demeyesin tekrar ok olmadı. Sünnet çünkü ameli bozmaz. Sünneti terk ameli bozmaz. Ancak biz Müslümanlar elimizden geldiği kadar sünnete göre amel etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Azze ve Celle sünnetten yüz çevireni büyük bir fitne ile azap edeceğini bildiriyor ve fitnenin sahabenin tefsirlerinde delildiği gibi ani bir hastalık ani bir ölüm fakirlik veyahut da cehennem azabı olacağını bildiriyor o yüzden mecburu sünnete sımsıkı sarılmaya sünneti inkar edemeyiz sünnet İslam'ın üçte ikisidir ''Kur'an İslam'ın üçte biridir, sünnet ise İslam'ın üçte ikisidir.'' ''Kur'an'ı ancak sünnet ile anlarız.'' Eğer bize sorsalar ''Sünnetin Kur'an'la ne ilişkisi var?'' diye sorsalar, deriz ki ''Sünnetin Kur'an'la üç tane ilişkisi vardır.'' ''Birinci ilişki nedir?'' ''Kur'an'la sünneti ilişkisi nedir?'' ''Bir sünnet tasdik olarak gelir.'' ''Yani Kur'an'ı tasdik eder.'' Kur'an'daki hükümlerin aynısını sünnette söyler. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an'da namazı dost doğru kılın, efendim zekat verin, aynısını sünnette de der. Bu niye İslamı i̇slamu ala kamsin? İslam beş temel üzere kurulmuştur. Kelime-i şadet, namaz, oruç, zekat vesaire. Yani aynı şeyleri tasdik eder. İkinci ilişki nedir? Bu çok önemlidir. Sünnetin Kur'an'la ilişkisi nedir? Sünnet Kur'an'ın açıklamasıdır Beyandır Ve beyan Kur'an'a karşı Üç türlü olur Sünnetin Kur'an'ın açıklamasıdır Dediğimizde üç türlü olur Nedir? Kur'an'daki an olan Hadisleri genel Olan hadisleri Ayetleri haslaştırır Allah Kur'an'ı Kerim'de ne diyor? Müşrikleri öldürün diyor Bu nedir? Genel hükümdür Müşrikleri öldürün bu nedir? Genel hükümdür. Ama burada kimler kastediliyor? Yani Müslümana saldıran müşrikleri öldürün kastediliyor. Bunu kim açıklıyor bize? Sünnet açıklıyor. O yüzden sünnetsiz eğer bu ayeti alırsan... ...kalkarsın bugün tekfircilerin yaptığı gibi... ...her yere bomba koyar, insanları öldürmeye çalışır... ...ve der ki Allah ayetinde demiş... ...müşrikleri öldürün. Allah Azze ve Celle Kur'an'ını açıkladığı zaman... Sünnet ile açıklıyor peygamber Aleyhissalatu vesselamla açıklıyor. Ondan sonra mutlak olan ikinci şey nedir? Beyan ya am ve khas yapar. veyahutta mutlak olan ayetleri mukayyet eder. Mutlak ayet nedir? Hırsız adamın ve hırsız kadının elini kesin. Arapçada el denildiği zaman yep buradan ta omuza kadardır. Yani kolu kasteder. Hırsız adamın ve hırsız kadının kolunu kesin dediği zaman nereden keseceğiz? Buradan mı keseceğiz? Şiiler buradan keser. Şiiler kestiği zaman şu beş parmağın ucundan başlandığı yerden keserler. Uydurma bir hadis almışlar, onu isnat ederler. Halbuki sünnet biz aleyhissalatü vesselam kolun nereden kesileceğini mukayyet eder ve ne kadar miktardan sonra kesileceğini de söyler. Adam bir yumurta çaldı diye hırsızdır ver 50 keseceğim demez. Ne yapar? Sünnet bunu açıklıyor. Mukayyet ediyor. Sınırlıyor. Ve üçüncü ilişki ise mücmel olan ayeti sünnet ne yapar? Mufassal eder. Allah diyor namaz kılın. Namaz ne demek? Hoplamak mı? Takla atmak mı? El üstünde mi durmak? Pencereden mi hoplamak, zıplamak? nedir bilmiyoruz ne yapıyor sünnet açıklıyor namazın işte kıbleye döneceksin Allah'a ekber diyeceksin ellerini göğsüne bağlayacaksın Euzu besmele çekeceksin fatih okacaksın vesaire Allah zekat verin diyor Kur'an'da mücmeldir bu ayet ne, de, ne demek zekat malını zekat ver ne demek yakacağım mı kime vereceğim nasıl vereceğim ne zamandan sonra vereceğim bunları bize kim açıklıyor sünnet açıklıyor o yüzden sünnet nedir mücmeldir üçüncü ilişki nedir yani birincisi neydi tasdik ikincisi beyan üçüncüsü ise yani beyanın üç, şey, üç türlüsü var an ve has mutlak mukayet ve mücmel mufassal. bunlar hepsi beyan altındadır bunlar hep usul fıkıhta fakih olmak isteyen müştehit olmak isteyen mecburdur bu kuralları ezberlemesi lazım üçüncüsü nedir Kur'an'ın dışında sünnet hükümler getirir ne hükmü getirir? Bir adam aynı anda eşi ve eşinin teyzesiyle evlenemez. Yani adam iki hanım almak istiyor. Hanımının teyzesini de aynı anda nikaha alamaz. Haramdır. Veyahut da ipek elbise giymesi haramdır. Kur'an'da ipek elbisesi geçiyor mu haram olduğuna? Geçmiyor. Ama sünnette geliyor. Erkeğin altın takması... Kur'an'da geliyor mu? Gelmiyor ama sünnette geliyor. O yüzden Kur'an nedir? Sünnet nedir? Kur'an'ın tamamlayıcısıdır. Kur'an'ın dışındaki hükümleri getiriyor. O yüzden sünneti kim bırakırsa, kim benim sünnetimden yüz çevirirse... ...benden değildir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. O yüzden gücümüz yettiği kadar sünneti yerine getireceğiz. Ha Alimler fıkıhta, hocam niye bu ayrımı yapmış? Fars, sünnet, mekruh, mübah niye ayrımı yapmış? sünneti praktik etmeyelim mi diye hayır bir sebepten dolayı yani alimler işte şartlar, rükünler, vacipler sünnetler diye söylerken insan meselede hata ettiği zaman nasıl doğru davranacağını tespit edebilmesi içindir. Yoksa bu sünnettir bunu yapmasan da olur amacıyla öğretmemişlerdir. Bilakis bunu yapmasının sebebi insanlar ibadetinde hata ettiği zaman acaba hata farzda mı oldu, rükünde mi oldu, şartta mı oldu, sünnette mi oldu, hangisinde oldu onu rahatça tespit edip doğru neticeye düzeltebilmesi için bir kolaylık yapmıştır. Yoksa farzla sünnetin arasını ayırıp hangisi işine geliyorsa onu yap, hangisi hoşuna gelmiyorsa yapma diye bir seçenek hakkımız yoktur. Ama maalesef bugün o çoğu zaman insanlarımız bugün bunu böyle anlamaktadır. Ondan sonra kaç maddedir ezanın sünnetlerinde? Olamaz. Yatıyorsunuz. Beyler yatmayın. 9'a geliyoruz. Ezanın sünnetlerine geri döndük. Ezanın sünnetlerinden dokuzuncusu kişi hayya alessala dediği zaman sağa ve sola döner. Bazı kardeşim sadece sağa dönüyor. Bu muhaliftir. Sünnet olan kişi deyip soluna kadar döner. Yani sağa doğru döner önce ve sağdan sola doğru gider. geldiği zaman da soldan sağa doğru gider. Onu da yaptıktan sonra sünnet olan ezanı hep birinci vakitte okumaktır. On. On neymiş? Sünneti sünnet ezanı neymiş ilk vaktinde son vaktinde değil sünnet olan hep namazı ilk vaktinde okumaktır bunu anladıktan sonra şimdi namaz bölümüne geçiyoruz tabi namazın şartları önce yani bir insan namaz kılabilmesi için namazı geçerli olması için bunun şartları vardır İlk şart Müslüman olacak yani bir insan gayrimüslimse ben de sizinle namaz kılacağım derse onun namazı kabul olacak mı olmayacak Niye? Çünkü ilk şart Müslüman olması lazım. İkinci şart nedir? Akıl sahibi olacak. Üçüncü şart nedir? Buluğa ermiş olacak. Blue yaşında olacak. En geç blue yaşı 15'tir. Bir insan 15 yaşına geldikten sonra artık namazı asla terk edemez. Eğer namazı terk ederse hatta dinden dahi çıkabilir. Allah korusun. O yüzden kişi en geç 15 yaşında... Beş vakit namazı kılmak mecburiyetindedir. Ve her baba, her anne, her abi, her abla, her teyze, her amca kendi yeğenine, oğluna, çocuğuna, torununa namazı 15 yaşına gelinceye kadar bu hükümleri öğretmesi lazım. Ve bu çocuk bunların meseleleri bilmesi lazım. Devam gidiyoruz. Dört. vücudunun elbisesinde veyahut da derisinde veyahut da namaz kılacağı, secde edeceği yerde pislik olmaması lazım necaset olmaması lazım eğer necaset varsa namazın şartlarını yerine getirmemiştir namazı geçersizdir o yüzden bakacak elbisesinde necaset var mı derisinde pislik var mı necaset var mı namaz kılacağı yerde ruku secde yapacağı yerde pislik var mı? varsa onları temizlemek mecburiyetindedir o taharet babından ayrı bir baptır belki bir gün zamanımız olursa onu da detaylı anlatacağız. Ondan sonra beşinci şart kardeşlerim namazın vaktinin girmesi namazın vakti girirse namaz doğru olur namaz vakitlerini Allah azze ve celle Kur'an'da ne buyuruyor? müminler için vakit olarak namazlar belirli kılınmıştır. O vakitler içinde mecburdur Müslüman kılmaya ve sabah namazına saatini ayarlamak mecburiyetindedir. Şayet sabah namazı beşte ise, işe de altıda gidiyorsa, kim saatini saat altıda ayarlıyorsa çok, elhamdülillah dinden çıktığına dair dair rivayetler var. Bu işin şakası yok. Kişi dinle ...daha önem göstermesi lazım... ...eğer altıyı ayarlıyorsa... ...sabah altta kalkmışsa hemen gitsin... ...husul alsın, şehadetini yeniden söylesin... ...çünkü işen ayarlayamaz... ...önce namazını ayarlayacak... ...ve eğer kendisinin saati yoksa... ...birilerini görevlendirecek... ...beni namaza uyandırın... ...eğer kimsesi yoksa erken uyuyacak... ...yani gece üçe kadar oturup... ...sonra da işte namaza kalkarsam... ...kalktım... ...kalkmasam da olmaz diyemez bugün Müslüman üç türlü Müslüman görüyoruz bugün yeryüzünde üç türlü Müslüman var birinci grup Müslüman hiç namaz kılmıyor ama adı Ahmet Abdullah, Abdurrahman bunlar hepsi gavurdur İsmi Ahmet de olsa, Abdullah de olsa bir kıymeti yok ikinci grup Müslüman görüyoruz bunlar da ne zaman isterse namaz kılıyor film biterse namaz kılarım yemek biterse ondan sonra namaz kılarım Uyandıktan sonra namaz kılanın. Bunları da Allah tehdit ediyor. Allah Azze ve Celle bu ikinci grubu da çok ağır bir şekilde tehdit ediyor. <gülüyor> Yazıklar olsun o namaz kılanlara. <gülüyor> Onlar ki namazlarının vaktinde diledikleri gibi, istedikleri gibi oynarlar. Ne yaparlarmış? Namazın vakitlerini ...istedikleri gibi oynarlar. Bu caiz değildir. Bunlar da tehlikededir. Birisiyle tanıştım. Yolda aldım, arabaya bindirdim. Dedim, namaz kılıyorsun mu? Dedim, Müslüman mısın? Müslümanım. Namaz kılıyorsun mu? E dedi hocam doğruyu söylersen... ...bazen kılıyorsun, bazen kılmıyorum. Böyle olamaz. Bu haramdır. Haramdır. Hükmü aynıdır. O yüzden değerli kardeşim... ...üçüncü grup ise... Ve bu da azınlıktır. Üçüncü grup Müslümanlar ise azınlıktır... ...beş vakitini kılan. Azınlıktır. Hatta alay ediliyor... ...namazı beş vakit kılıyor diye. Bazı insanlar onlar üzerine gülüyor... ...alay ediyorlar. Ama Allah Azze ve Celle bu grubun, ...bu grup Müslümanlara... ...rahmet edecek ve onları mükafatlandıracak. O yüzden namazlarınıza sabırlı olun... ...ve mecbursunuz vaktinde kılmaya. Kişi bile bile namazını tehir edemez bile bile namazın dışına namaz atamaz aleyhissalatü vesselam namaz namaz demiştir ölmeden önce o yüzden değerli kardeşim şartlardan devam gidiyoruz nedir avret mahallini örtmektir avret mahalli bugün zannediliyor ki sadece dizden göbeğe kadardır bu yanlıştır bu zarurette ancak geçerlidir normal halde bütün vücudunu örtmen lazım aleyhissalatü vesselam namaz kıldığında bütün vücudunu örtmüştür elinden geldiği kadar örtmüştür hatta başını da örtmüştür sadece ağız bölümü yüz bölümünü açık bırakmıştır onun dışında bütün vücudunu aleyhissalatü vesselam örtmeye çalışmıştır o yüzden atletle namaz kılmak efendim şortla namaz kılmak yanlıştır ve kişinin dinle alay ettiğini gösterir. Çünkü Allah'ın huzurunda duruyorsun. Eğer bir belediye başkan önüne böyle gitmekten utanıyorsan, okula gitmekten utanıyorsan, Allah'tan utanmıyorsan bu büyük bir çelişkidir, tehlikedir. O yüzden Peygamberimiz diyor ki, Allah en çok hak ediyor ondan utanmayı. Allah Azze ve Celle en çok hak edendir ondan utanılmayı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayasız hakkında sorulduğu zaman... Kendisi bir bakire kız gibi hiç evden çıkmamış gibi hayalı bir insandı deniliyor. O yüzden insanlardan utanacağına önce Allah Azze ve Celle'den utanman lazım. Bütün bedenini örtmen lazım ve bedeninde açık bırakmayacaksın. Bazı kardeşlerimiz şortla namaz kıldığından dolayı rukiye gittiği zaman dizin aşağısı açılıyor, üstü açılıyor, namazı geçersiz oluyor. Çünkü setri ahureti yapamadığından dolayı veyahut da beli açılıyor tişörtü dar dar tişört giymiş bu sefer rukiye gittiği zaman secdeye gittiğinde göbeğin altındaki beli gözüküyor kalçası gözüküyor kimin kalçası namazda gözüküyorsa namazı geçersiz olmuştur iade etmesi lazım çünkü bunlar namazın şartından namazın şartındandır bunları iyi anlamanız lazım ondan sonra yine devam gidiyoruz yedi kıbleye yönelmek Yedi neymiş Kıbleye yönelmek Müslüman mecburdur Kıbleyi arayıp kıbleye doğru Kıblemiz neresi Kabe'dir Kabre doğru değil Mezarlığa doğru değil Şeyhe doğru değil Kabe'ye doğru namaz kılınır 8. E, şart ise Niyettir Deymiş, Niyetmiş Bunu anladıktan sonra Bunlar ön şartlardı. Bunun yanında bir de namazın rükünleri var şimdi. Tabi isterseniz dur bu şartlara şey de yazın. Hayızlı olmayacak. Onu da yazın. Şar ön şartlar. Yani bir kadın ay halinde olmayacak. Ve otta doğumdan sonra gelen nifas halinde olmayacak. Bunu da yazın. Ekleyin. Ondan sonra devam rükünlere geçiyoruz. Namazın rükünlerine geliyoruz. Yani namazın içinde eğer o davranışları yapmasa namazı geçerli mi geçersiz mi? Geçersizdir rükünleri konuş. Aynı önceki şartlar gibi. Şimdi namazın içindeki şartları konuşuyoruz. Bunun adı neydi? Rükün diyoruz. Şart yerine namazın rükünleri diyoruz. Birinci rükün yazın. Şunu çıkart bir şuradan değil. Evet birinci rükün farz için yani namazla için kalktığımız zaman farz namazı için günde kaç tane namaz var farz namazı beş defa beş defa farz namazına kalktığımız zaman ayağa kalkmak birinci rükündür yani kişi tamamen böyle namaz kılacağım diyemez zevk için oturamaz mecburdur ayağa kalkacak ha ama hastadır sakattır ayakta duramıyor o zaman oturabilir ve otta gemide Gemi düşüp boğulabilir diye korkuyorsa o zaman oturur. Ama durup dururken oturarak namaz kılması haramdır. Namazı geçeceğiz kendini aldatıyor. Boşuna kılıyor namazı. Mecburdur ayağa kalkacak. Birinci şarttır rükündür. ikinci şart Allah ekber demesi yani ihram tekbiri getirmesi. Allah ekber demesi nedir? İhram tekbiri söylemesi ikinci rükündür. 3 Fatiha Suresi'ni okuması. Fatiha Suresi'ni okuması, Elhamdülillahi Rabbil Alemin okuması ve bunu her rekatta ister cemaatle kılsın, ister tek başına kılsın her zaman ne yapması lazım? Fatiha'yı o içinden okuması lazım. Fatiha Suresi'ni okuması lazım. 4 Rukuya inişi Yani Dördüncü ruku neymiş Rukuya inmesi Ruku nasıl yapıyor Abdullah kalk sen göster Ruku yap bakalım Kalk ruku yap Ruku yap Doğru şekilde bana bakmadan ruku nasıl yapıyorsun Bu ruku şeklidir Yani dördüncü madde Mecburdur her rekatta rukuya gitmesi Eğer bir insan Bir rekatta rukuya gitmese ne olur Namazı, Namazı bozdu nasıl düzelteceğini birazdan anlatacağız sehif secdesini birazdan anlatacağız 5. Rukudan gene kalkması yani rukudan hemen secde inemez mecburdur rukudan sonra kalkması 5. rükündür şarttır yani namazın şartlarındandır rükünüdür 6. rukudan kalktıktan sonra düz beklemesi ayakta durup bir müddet beklemesi de Altıncı rükündür. Yedi. Secdeye gitmesi. Rükuda kalktıktan sonra, düzeldikten sonra, bir müddet bekledikten sonra secdeye gidiyor. Bu kaç? Yedi. Sekiz, secdeden kalkacak. Dokuz, iki secde arasında oturacak. Oturmadan hemen kalkarsa... ...hemen tekrar rükuya giderse... Secde. ...namaz, secdeye giderse... ...ne olur? Namazı bozulur. Geçersizdir. Mecburdur oturacak. Bir müddet oturacak. Ondan sonra gene... ...secdeye gidecek. On. On nedir? Bütün bu davranışlarını yaparken... ...bunları hızlı bir şekilde yapmayacak. Mu'tedil bir şekilde... ...tadili erkan şekilinde... Yapacak yani bütün azaları o yerine oturduktan sonra devam edecek hemen böyle kalkıp inmeyecek bu şarttır rükündür bunu kim yapmıyorsa namazı geçersizdir boşuna kılıyor, jimnastik yapıyor, sevap almayacak ve Allah Azze ve Celle onu azab edecek çünkü namazını doğru kılmadı diye. 11, 11 son teşehüde oturmak rükündür. Son teşehüt ne demek? yani selam vereceği rekatta oturmak mecburiyetindedir. 12 selam vermek yani sağına soluna selam vermek. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demesi selam vermek. 13 13 nedir 13? Bunları sıralamasıyla doğru yapması yani namaza girdiği zaman önce rüküyle başlamıyor önce ayakta duruyor, fatiye okuyor hemen secdeye gitmiyor rüküye gidiyor yani tertip yapıyor tertip ne demek? sıralanmasını doğru yapıyor bunu anladıktan sonra şimdi namazın vacipleri var yani farzları var namazın farzları bir her namazda hareket ederken Allah Ekber demek. Yani bir davranıştan diğer bir davranışa geçerken o geçiş esnasında tekbir getirmek. İntikal yani intikal tekbiri getirmek. Yani Allah Ekber demek. Bu farzdır. Bak şart değil. Neymiş? Farzdır. Farza geleceğiz. Ne demektir farz? Farz da rükün kadar önemlidir. Ama namazda hata edildiği zaman ...nasıl düzeltileceğini... birazdan anlatacağımızdan dolayı... ...alimler bunu ayırmışlar... ...rükünle farzı eşit koymamışlar... 2 İki. ...iki nedir... ...semiallahu limen hamide... ...demek farzdır... ...kişi tek başına namaz kılıyorsa... Semi Allahu limen hamide... ...demek farzdır... İmamın arkasında kılıyorsa... ...semiallahu limen hamide... ...demesi yasaktır... ...ne diyecek onun yerine... Rabbena velakelhamt. Allahu mma Rabbena velakelhamt. Ama semiallahu Allahu liman hamide diyemez. Yasaktır. Çünkü peygamberimiz hadislerine bunu söylüyor. Cemaatle kıldığın zaman kalkarsan rukudan sadece Rabbena velakelhamt dersin. Ama tek kıldığın zaman rukudan kalkarkan ne söyleyeceksin? Semi Allahu liman hamide diyeceksin. Devam gidiyoruz. Üç. Farz olan madde nedir? Rabbena ve lekel hamd demek de farzdır. Yani kişi sadece Allah'a ölümen hamide deyip Allah'a ekber deyip secdeye giderse bir farzı çilemiş oldu. Ve farzı çineyen namazını bozuyor. Onu da anlatacağız birazdan. Yani neymiş? Rabbena ve lekel hamd demek neymiş? Farzdır. Dört. Rukuda Sübhane Rabbiyel Azim en azından bir defa demek farzdır birden fazla söylemek sünnettir ama bir defa söylemek nedir farzdır 5 Subhan Rabbiyal a'la secdede söylemek farzdır bir kere ama sünnet nedir 3 defa söyle 5 defa söyle ne kadar vaktin varsa söyleyebilirsin istediğin kadar söyleyebilirsin ama bir kere söylemek nedir sünnettiği şey farzdır 6 2 secde arasında bak. bunu Türkler yapmıyor Beyler Rabbifirli <gülüyor> Rabbik Fili demek nedir Farzdır iki secde otururken Ne diyeceksiniz Farzdır bu Rabbikfirli Rabbikfirli iki defa söylemek nedir Farzdır 7 7 olur 7. ...yedinci farz... ...ikinci... ...yani dört rekat namazlarda ...ortancı rekatta... ...yani ikinci rekatta... ...ettahiyatı oturmak farzdır... ...hangi rekatta? İkinci rekatta... ...oturacaksın bu farzdır... ...hemen secdeden ayağa kalkmıyorsun... ...birinci rekatı bitirdiğin zaman... ...ikinci rekata kalkıyorsun... ...ama 2'den üçe hemen kalkmıyorsun... ...secdeden... Ne yapıyorsun? Önce oturuyorsun Teşehüdi okuyorsun Ve bu da nedir? Farzdır Şart değildir bak rükün değildir Farzdır. Alimler ayırmış Bu çok önemli Ondan sonra devam Sekiz Teşehüdi yaptık Dedik ve teşehüdi Oturarak okuyorsun Ayakta okumuyorsun yani Oturarak okuyorsun Bir oturacan iki ettahiyatı okuyacaksın. Bunlar neydi? <gülme> Namazın farzlarıdır. Kaç tane saydık? 10 -10. Sekiz tane. Lütfen bak. Sekizi saydık. Hadi söyledik. Nike, bakalım, vardır, Takip edelim. Evet. Ettahiyatı'yı <gülme> <gülme> oturarak okumak. Yani iki şeyi birden söylüyoruz. Oturmak ve ettahiyatı okumak. Bu ikisi <gülme> ayrı ayrıdır. İkisi getirdim, tamam. tamam. Önemli değil. Devam gidiyoruz. Namazın sünnetleri Namazın sünnetleri nelerdir? Namazın sünnetleri ikiye ayrılır. Alimler namazın sünneti çok olduğundan dolayı insanlar kolay öğrensin diye ikiye ayırmışlar. Biri dille söylenen sünnetler diğeri ise bedenle yapılan sünnetlerdir. Yani sunenül fiiliye ve sunenül kavliyye dille söylenen sünnetler ve beden ile yapılan sünnetlerdir nedir bunlar önce kimden başlıyoruz Kavliyle ile başlıyoruz dil ile başlıyoruz bazılarını sayacağız önemli olanlarını bir fatihadan önce dua okumak yani bugün Türkiye'mizde meşhur olan subhaneke okumak subhanekenin dışında başka dualar vardır bütün bu duaları aynı anda da okuyabilirsin bir tanesini de okuyabilirsin ama bu sünnettir mutlaka yapmaya çalışacaksın. Yani bu sünnettir okumasam da olur demeyeceksin. Çünkü namazın ne kadar sünnete göre uygun olursa o kadar sevabı fazla olacak. İki Eûzu söylemek. Yani Eûzu billahi minneştanirracim duadan sonra okumak. Fatiha'yı okumadan önce, Besmele'den önce ne yapmak? Sünnettir. Eûzu demek. Üç Fatiha'dan sonra amin demek cemaatle söylüyorsan sesli söyleyeceksin tek başına kılıyorsan da içinden amin söyleyeceksin tek başına maz Fatih bitirdikten sonra gayril bir <gülüyor> aleyhim velad dallin dedikten sonra amin diyorsun bazı kardeşlerimiz bazı hadisleri anlamadığından dolayı amin derken cemaatle bağırarak söylüyorlar ve bu da sünnete aykırıdır. Velev ki hadisler de gelse, hadisler burada mübalağa söylüyorlar. Yani caminin direklerinin sallandığını söylüyorlar. Buradaki amaç herkesin amin dediğidir. Yoksa bağırarak, kendini yırtarak amin demek sünnete aykırıdır. İslam dini orta dindir. Hiçbir şeyde aşırıya gitmez. Dinimiz aşırılığı kabul etmiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, dinde aşırıya giden helak olmuştur o yüzden hadisleri yanlış anlamak onları yanlış uygulamaya sebeptir o yüzden dini doğru anlamamız lazım ve doğru amel etmemiz lazım dinimiz saçma bir din değildir her şey mantıklı ve uygundur İbn-i rahmetullahi aleyh buyuruyor ki dinimiz asla mantıkla satışmaz hepsi mantığa uygundur o yüzden aşırılık kabul etmez ...dinimiz aşırılık kabul etmez... ...orada sahabe bağırdı demiyor... Bu, ...mübalağa yapıyor ...yani herkesin amin söyledi... ...ve caminin direkleri sallandı... ...demek istiyor... ...yani gerçekten sallanmadı... ...bu Arap dilinde mübalağadır... ...yani sen aslansın dediğim zaman... ...aslan mı oldun... ...yani senin kuvvetli olduğunu ...cesaretli olduğunun manasıdır bu... ...o yüzden Arap dilinde mübalağa yapıldığında... ...onu abartmamamız lazım... ...bizim bir arkadaş hadis okumuş, yeni doğan çocuğa hurma peygamber vermiş. Şu kadar büyük hurma tanesini kalkıyor, yeni doğmuş bebek, iki saatlik bebek ağzı şu kadar, onun ağzına hurmayı sokmaya çalışıyor. Katil olacaktı. Ney hocam sünneti yapmaya çalışıyorum ama şüphe ettim galiba yanlış mı yapıyorum? Seni aradım da ver bakalım. Hurma çocuğa nasıl redireceksin? Ya sen manyak mısın? Sen katil mi olmak istiyorsun? Peygamber Aleyhisselatü vesselam ne yapayım? Afif çok azıcık bir parçacık almış ve hurmayı ağzına çocuğun sürmüş. Bu ise hurmayı ağzına bebeğin daha yemek yemesi olmayan dişleri olmayan katil olacaktı çocuk demiş ya bu benim aklıma ters böyle sünnet olamaz diyor tereddüt ettim. O yüzden dedim önce seni bir arayayım. İyi ki de aradın dedim yoksa katil olacaktı. O yüzden değerli kardeşim sünneti yanlış anlamak. Kişi katil de yapar... ...zalim de yapar, cahil de yapar. O yüzden sırf hadisi ben okudum... ...diyerekten anladın manasına gelmez. Onun fıkhını bilmen lazım. Her hadisin bir fıkhı var. Her hadisin bir manası var. Eğer o manayı alamamışsan... ...anlamamışsan... ...onu ezberlemenin hiçbir kıymeti kalmamıştır. Çünkü yanlış uygulayabilirsin. Devam gidiyoruz. Beş, dört... Fatiha'dan sonra, Amin'den sonra bir sure okumak. Ve bu sure ayette olabilir ama en azından alimler bunun bir sure uzunluğunda olacak. En kısa sure Kur'an-ı Kerim'de 3 ayettir. O yüzden alimler kıyas ederek diyor ki en azından 3 ayetle de okuyabilirsin. Çünkü inna attayna kel kelfer, suresi kaç ayettir? 3 ayetten oluşmaktadır bu sure. Ona bedelen 3 ayette okuyabilirsin Kur'an'ın herhangi bir yerinden. Bu sünnettir. Bunu yapmaya çalışacaksın ama ayrıyeten hadis kitaplarında Peygamber Aleyhisselatu vesselam sabah namazında, öğlen namazında, ikindi namazında, yatsı namazında, akşam namazında neler okuduğu hakkında rivayetler var. Onun okumuş olduğu o süreleri okursan ayrıyeten bir sünneti yapmış olursun ve bunun mükafatı da büyüktür. 5 Sessiz namazlarda kıraatı Sessiz okumak sünnettir Yani öğlen namazı ikindi namazı Sessiz okunur Bu sünnettir ama birisi Sesli okudu ne yapmış oldu Farzı mı bozmuş oldu Rüknü mü Neyi bozmuş oldu sünneti bozmuş oldu Bak bunu iyi anlamanız lazım O yüzden kalkıp senin namazın olmadı Batıldır dersen Cehalet edersin adam sesli okudu Öğlen namazını ne yapmış oldu Sünneti. sünnete muhalefet etti ama farzı rüknü bozulmadı ayırt etmemiz lazım 6 sesli namazları da sesli okuması sünnettir ama adam akşam namazını sessiz okudu tek başına namaz kutu allah Ekber dedi ve içinden okudu akşam namazını halbuki sünnet olan nedir sesli okuyacaktı, sesli. Sesli okuyacaktı. öğlen namazıyla ikindiyi sessiz okuyacak ama sabah akşam ve yatsıyı sesli namazları tek kıldığı zaman ne yapacak? Sesli okuyacak. Bağırarak değil sesli nedir? Kendi sesini işitir şekilde okuyacak. Susalım lütfen. Susalım. Yok. Sade farz namazları. 7 Yedi. 7. sünnet nedir? Rabbena ve lekel hamd. Rukudan kalktıktan sonra, Semihallahü limelhamiden sonra, Rabbena ve lekel hamd dedikten sonra Kişi başka dualar da söyleyebilir. Hamden, kesiran, tayyibeten, mübareketen, mesela. Dua yapabilir. Dokuz ve sekiz. Rukuda iken de subhane Rabbiyel Ala'dan sonra, Rabbi Rabbiyel Azim'den sonra başka dualar da yapabilir. Hisnül <gülüyor> Muslime bu duaları yazıyor. Kişi bunları ezberleyip Subhan Rabbi ala'nın dışında başka dualar da yapabilir. Subhan Rabbi azimle söyledikten sonra secdede de aynısı. Secdede iken Subhan Rabbi alayı söyledikten sonra başka dualar yapabilir. Bu da dokuz, on, onuncu sünnet nedir? İki secdede arasında otururken Rabbıkhfirliği çoğaltabilir. Rabbıkhfirliği çok kez söyleyebilir. Yani ikiden fazla da söyleyebilir istediği kadar söyleyebilir. 11 Selam vermeden önce önce dört şeyden Allah'a sığınacak. Bunlar sünnettir hepsi. Nedir? Dört şeyden sığınacağı. bir Ölüm fitnesinden hayatındaki yapmış olduğu haramlardan birden ölümün gelip onu çatmasından Allah'a sığınacak. Tövbe ederek ölmesini isteyecek. İki, Mesih Deccal'ın fitnesinden. Üç, Kabir azabından. Dört, Cehennem azabından. Bir de başka dualar da var. Borçtan vesairede de Allah'a sığınabilir. Farklı rivayetler geliyor. Bunu anladıktan sonra bazı fiilleri söyleyeceğiz. Bazı fiiller, sünneti fiilleri. Bunlar neydi? kavliydi. Şimdi fiili geliyor. Yani davranışlar bir, her dört halde tekbirde elleri kaldırmak. Bu sünnettir. Yani ilk tekbirde ihram tekbirinde allah Ekber demek derken elleri kaldırmak. Kardeşlerimiz elleri kaldırırken hata yapılır, kulaklarına değdiriyor. Böyle yapılmaz, kulaklara değdirilmez. Elleri böyle geride atılmaz. Kulak hizasıyla göğüs hizasında el kaldırılır böyle kaldırılır böyle yapılmaz göğsün altında el kaldırılır böyle bağlamaz ne yapar göğsün önüyle kulak hizası arasında ellerini kaldırabilir bu hizada kaldırabilir ellerini böyle yapar ne de böyle açar normal tutar böyle yapmaz böyle de yapmaz normal ellerini kıbleye göstererekten ne yapar omuz hizasına kadar ellerini kaldıraraktan dört yerde elini kaldırır. Bir, ihram tekbirinde rukuya giderken rukudan kalkarken bir de ikinci rekattan üçüncü rekata kalkarken oturduğu yerde ellerini kaldırır ve otlu ayağa kalktıktan sonra, üçüncü rekata kalktıktan sonra ellerini kaldırabilir yani seçebilir. Bu dört halde Peygamber aleyhissalatü vesselam ellerini kaldırmıştır. İki, sağ elini sol elinin üzerine koymak sağ elini sol elinin üzerine koyarken de peygamberimiz üç türlü koymuştur bir eli el üzerine koymuştur iki bileğinin üzerine koymuştur, üç kolunun üzerine koymuştur, bu üçü de doğrudur ister böyle yap, ister böyle yap ister böyle yap, bu üçü de şekli doğrudur ama tersi sünnete aykırıdır solu sağın eline koymak nedir? sünnete aykırıdır. 3 Kıble yerine bakmak, secde yerine bakmak sünnettir. Yani gözler aşağıda oluyor. Havada değil, aşağıda oluyor. 4 4 Ellerini göğsünün üzerine koyuyor. Göbek altına değil, göbeğin üstüne de değil. Ya elleri gö göğsünün üstüne koyuyor. Peygamberimiz böyle kılmıştır. Hadislerde peygamber aleyhissalatü vesselam sağ elini sol elini üzerine koyarken göğsüne kadar kaldırıyor. O yüzden kadınlarla erkekler aynı namaz kılar. Kadınla erkek arasında namazda fark yoktur. Bu farkı sonradan bazı insanlar üretmiştir aslı yoktur. Doğrusu nedir? Bütün erkek kadın hepsi peygamber gibi namaz kılmak mecburiyetinde. Kendisi buyuruyor ben nasıl namaz kılıyorsam. Öyle namaz kılacaksınız. Beş. Beş nedir? Rukuya eğilirken ellerini dizlerinin üzerine koyacak. Ellerini salı vermeyecek. Kendini bir aşağı bırakmayacak. Ellerini ne yapacak? Dizlerinin üzerine koyacak. Ruku deken. Altı. Sırtını düz yapacak. Ve başını da ne havaya kaldıracak? Böyle yapacak, ne de eğecek. Düz bırakacak sırtı düz olacak ve kafası ne böyle havada olacak, Abdullah kalk göstereyim buraya gel gel böyle, Rukuya geç dön o tarafa yüzünü kafası ya hafif Allah yap Allah. ne böyle yapacak ne de kaldır ne de böyle yapacak, yanlıştır böyle düz bırakacak bakarken secde ile ayak arasındaki şu boş alana bakacak sünnet olan odur, otur Allah razı olsun devam, yedi Yedi, secdeye giderken, buraya gel Abdullah gene sen seni şey olarak kobi olarak kullanacağız. Secdeye git bakalım, secdeye giderken bakın şu ayak parmak uçları ayakın mecburdur yere değecek, havada kalamaz, yere değecek bir, iki birbirine değecek yapıştır, birbirine arka ayaklar açık mesafe kalmayacak. Üç bu yanlış. Eli böyle açık kalacak. Aç. Böyle yap. Evet. Böyle yani arkadan baktığı zaman bak burada koltuk altı gözükecek. Arkadan birisi baktığı zaman koltuk altlarını tabi namaz cemaatle kılırken dar olduğumu zaten böyle gidiyor. Ama tek kıldığı zaman böyle koltuk altı açık alacak. B bakayım yüzüne. Yüzün nasıl? Hocam parmaklar açık mı oluyor? Ne açacak ne kapatacak. Normal bırakacak. O da zaten bunun içinde. Yazı 7, 8, parmağı şey alın burun yere değecek sadece alın değmeyecek sadece burun değmeyecek ikisini de yere değdirecek dokuz mu on mu kaça geldik dizleri yere değecek dizlerin bir tanesi havada olmayacak yatılmayacak da dizler de yap bakalım gene göster dön öbür türlü evet bak dizler de böyle olacak dizleri ne açacak ne de tam kapatacak ama ayaklar kapatacak. Yani burada biraz boşluk kalıyor. Ne tam kapatıyor böyle? Bunlar hep maddedir. Hep yazın. 13 kaç geldiyse bunları yapacak. Devam gidiyoruz. Kalk tamam. Ondan sonra iki secde arasında oturduğu zaman ellerini dizinin üzerine koyacak. 11 Etdahiyatı okurken sağ elini yumruk yapacak. Sonra baş parmağıyla ikinci parmağını işaret parmağını halka oluşturacak şey e, orta parmağıyla baş parmağıyla halka yapacak ve işaret parmağını kıbleye gösterecek sonra yukarı akşa indirecek. Ve o da böyle yapar. İkisi de doğrudur. Böyle de yapabilir. Ve o da böyle halka yapacak. Peygamberimiz böyle yapmıştı Aleyhissalatu vesselam. Ne yapmıştır? Ettahiyatta oturduğu zaman Ta bitene kadar, baştan sona kadar sadece eşedü enle da değil. Ne zaman Allah-u Ekber deyip oturdu, okumaya başladı. Ne yapacak? Ellerini, yumruk yapıyor sağ elini. Sonra baş parmakla orta parmağı halka yapıyor. Halka yaptıktan sonra işaret parmağını kıbleye yönlendiriyor. Sonra yukarı akşaya bakıyor. Hareket ediyor. 13, gözle 12 gözleriyle parmağına bakıyor kıblesiyle parmak arasına bakabilir yani hem kıbleye bakabilir hem de gözüyle kafasıyla değil oynatmıyor kafasını gözüyle peygamberimiz işaret parmağına bakmıştır parmağı oynatırken farklı görüşler var kimi böyle yapıyor kimi böyle yapıyor kimi çok hızlı bu önemli değil önemli olan kıbleye doğru göster havaya aşağı indir hızlı mı yavaş mı yaparsın bu sana kalmış her seferinde indirip kaldırmanda Allah katına çok büyük sevap vardır. Şeytanın kafasına demir balyozla vurmuş gibi oluyor. Bunları anladıktan sonra 13, e, 13 teverrik oturuşu var. 3. ve 4. rekatta teverrik oturuşu yap. Ali abi yapıyor. Teverrik oturuşu böyledir. Sol kalçası yere değer. Sağ ayağı böyle ve sol ayağı da ...sol ayağın altındadır. Teverrik oturuşu budur. Bu teverrik... Bunu ne zaman yapar bu oturuşu? Son... son mesela akşam namazının son rekatında... ...üçüncü rekatında selam vermeden önce... veyahutta 4 ...dört rekat namazlarda... ...iki rekat namazlarda yapmaz. İki rekatlı namazlardaki oturuşu yap. İftiraj yap. Teverrik yerine iftiraj... ...budur. Görüyor musunuz böyle oturur. Ondan sonra on üç... On dört. On dört İki secde arasında gene gel İki secde arasında nasıl oturacaksın Onu da göster İki secde arasında iki türlü oturabilir Bir böyle oturabilir Veyahut da böyle oturabilir Bu ikisi de doğrudur böyle tamam. de oturabilir i̇ka mu? He? İka. Evet ika deniliyor Doğru Devam Bunu da anladıktan sonra Selam verirken kafasını Sağa çeviriyor Sonra sağa çeviriyor. Sağa çeviriyor sonra sola çeviriyor. Selam verirken es Aleyküm ve Rahmetullah derken durmuyor böyle. Ne yapıyor? Önce sağa veriyor sonra Esselamu Aleyküm ve deyip sol tarafına veriyor. Ve orada insanlar anlattığı gibi işte gözünü oynatacaksın şöyle falan değil. Normal kafasıyla dönüyor. Kafasını eğerek değil. Kimi böyle yapıyor? Esselamu bu yanlıştır. Bu hep uydurmadır aleyhissalatü vesselam selam verirken kafasını sağa döndürmüştür ta omuzuna kadar omuzun hizasına kadar sağa sola da bakmamıştır gözleri aşağı doğru kalmıştır ondan sonra sola da giderken yine buradan esselamu aleyküm ve rahmetullah deyip gitmiştir ama gene böyle ortada oynamamıştır böyle aşağıdan eğdir, indirmemiştir normal inmiştir gözleri de aşağı doğru havaya doğru düz de değil aşağıya doğru ne yapmıştır omuzuna sol omuzuna dönmüştür. Bunları da anladıktan sonra tamam bu kadar yeter. En önemli yere geliyoruz şimdi. Sehif secdesine geliyoruz. Sucudu sehu diyoruz buna. Bu namaz babında en zor meseledir. O yüzden çoğu imamlar dahi bunun hükümlerini bilmez. Karıştırırlar, hata ederler. Sehif secdesi Yeni başlık Sehif secdesi Sehif secdesi Arapçada sehif kelimesi ne demek? Yanılma. Yanılma İstilahi manası nedir? Namazda yapılmış Olan hataları Son rekatta telafi etmek Son rekatta düzeltmek Yani o hatayı namazda Hata yapıldı mı? Şimdi biz namazın kaç çeşidini saydık size? Şart saydık Rukun saydık Fars saydık Vacipleri ve Ve sünnetleri saydık Sünnet iki türlü tamam sünnet yalı Şartı zaten Yerine getirmeyenin namazı zaten yok Ama Şartları getirdikten sonra ne kalıyor Üç şey kalıyor Rukun Vacip ve sünnetler kalıyor Sehif secdesi Bu ...üç meseleyi araştırıyor. Budur bizim meselemiz. Rukun, Anlatabiliyor muyum? Rukun, vacip ve sünnet. Sünnetleri ara araştırıyor. Şimdi kişi sehiv secdesinde alimler kolay olsun diye bunu 3 bölüme ayırıyor. Sehiv secdesiyle ilgili hadislerin sayısı bellidir. Yani topu topucu ya 14'e 15 olacak şimdi tam sayısını bilemeyeceğim toplam bütün rivayetler sehif secdesiyle ilgili 20'yi geçmez. Yani 14 ya da 15 tanedir. Ve bütün bu 14-15 hadisten alimler komple namazın 1000 tane meselesini çıkartmışlar. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemlidir. O yüzden bu meselede çoğu insan hata eder ve bilmeyerek e, yanlış davranıyor ve namazı düzelteyim derken namazını belki de daha çok bozuyor üç türlü sehif secdesi vardır. Bir noksan iki ziyade üç şek. Üç çeşit var. Şimdi tek tek anlatacağız. Birincisi neymiş? Adı noksan. İki ziyade, ziyade üç şektir. Birinciye geçiyoruz önce. Noksan. Noksan ne demektir? Eksik. Kişi namazında ya rükünde ya vacipte ya da bir sünnette terk ediyor, unutuyor. Bilerek yapmıyor zaten. Eğer bilerek yaparsa zaten namazı geçersizdir. Adam bile bile bir rüknü bir vacibi bile bile terk ederse namazı geçersiz. Ama bilmeyerek Fatiha suresini okumayı unuttu. Ne yapacak? Rükünü unuttu vacibi unuttu efendim sünneti unuttu ne yapacak bunun adını hangi grupta bu noksandır noksanı anlatıyoruz iyi dinleyin bak çok önemli bu soracağım size şimdi örnekler vereceğim diyeceğim cevapla bakalım şimdi önce rükünleri alıyoruz noksanda bir insan namaz kıldı namaza durdu Allahu Ekber dedi He? namaza durdu bir rükün unuttu şimdi önce rükün noksanları nereye gidiyorsun İlyas ha, tamam gel soracağım nedir kapıyı kilitleyeceğiz şimdi çıkışı yok herkes cevaplayacak bak, iki saattir konuşuyorum burada hakkım geçti nedir kişi namaz kılıyor önce rükün noksa eksiklerini konuşuyoruz farz ve sünneti konuşmuyoruz bak karıştırmayın neyi konuşuyoruz rükünleri namazda adam allah Ekber dedi namaza durdu. Fatiha okumadan Allah'a Ekber dedi rukuya geçti. Bu ne yaptı şimdi? Bir rükün terk etti. Eksik. Bunda bir rükün eksik mi eksik değil mi? Eksik. Rukuya geçtiği zaman hatırladı. Rukudayken Allah Allah ben Fatiha okumadım diye aklına geldi. Ne yapacak? Rukudan hemen geri dönecek ve Fatiha'sını okuyacak. Geri dönmesi lazım. Eğer aklına, ah yorum yapmayın lütfen. Biz daha neler bilmiyoruz. Lütfen. Ne yapacağız? Rukuda aklına geldi. Ne yapacak? Mecbur geri dönecek. Terk etmiş olduğu eksik olan rukunu yerine getirecek. Secdede. Aklına geldi lan ben Fatih'i okumadım. Ne yapacak? Hemen geri kalkacak. Ve terk etmiş olduğu eksik olan rükunun yerinden namazını tekrar kılacak anlatabilir miyim oradan kılacak şayet ikinci rekatta hatırladı ikinci rekatta hatırladı yani birinci rekatta hatırlamadı fatih okumadan rukiye gitti kalktı sonra secdeye gitti sonra yine secdeye gitti sonra ayaka kalktı ayaktayken hatırladı eyvah ben birinci rekatta rüknü unutmuştum ne yapacak birinci rekat iptal oldu namazını bozmadan birinci rekattaymış gibi yeniden başlayacak selam vermeden niye gitti o or rükunu ikinci rekata geçmesiyle birinci rekatı iptal etti feshetti tabi namazın, yine namazın, Tabii, namazın içinde ne yapıyor Kaldı. namazı birinci rekat sanki yeniden girmiş gibi ne yapıyor baştan kılıyor namazı baştan kılıyor yani birinci rekat yokmuş gibi bu neydi Rukun eksik olduğunda böyle yapacak. Şekilleri he? Dönüşler teklifler. Nasıl dönüşler? Bak geldi, secdede kalkıyor Hemen kalkıyorsun, yerine gidiyorsun. Hayır demiyorsun, geri dönüyorsun. Çünkü sen intikal etmiyorsun ki. Hata etmişsin. Burada aklına, a Fatih okumadan hemen geri dönüm. Bismillahirrahmânirrahîm, elhamdülillâhim, tekbir demiyorsun. Ten i̇ntikal eder, tekbir söylersen gene hata yaparsın." Anlatabiliyor mu? Bu neydi? Rukundu. Şimdi geliyoruz noksanın farzına Vacip yani terk ettik Bir vacibi namazda terk ettik Bir tane vacip neydi Kişi Semihallahu limen hamide demesi Öyle Bilmeyerek unutuyor Ne yapıyor Rukudan kalktı Semihallahu limen hamide Diyeceği yerde allah Ekber dedi Ne yaptı bu adam Bir farzı vacibi Yapmadı terk etti çünkü rükudan kalkarken Semih Allahü'nü ben demek neydi? Farzdı. vacip idi. Ama bu ne yaptı? Onun yerine başka bir şey söyledi. Allahu Ekber dedi. Ve böylelikle ne yapması lazım? Anlatacağız. Bu da ikinci eksiktir. Yani herhangi bir farzı yapmadığı zaman ne yapması lazım? Üçüncüsü ise sünneti terk etmesi. Yani Fatiha'dan sonra bir sürü okumadan Allahu Ekber dedi rükuya gitti. Nedir bu? Sünnet terk etti. Veyahut da Fatiha'yı okudu, Süre okudu, allah Ekber dedi ama ellerini kaldırıp rukuya gitmedi. Ne yaptı? Bir sünnet terk etti bu. Anlatabiliyor muyum? Sünnet terk etmede çoğu alimler sehif secde yapmanın sünnettir. Mecbur değildir. Farz değildir. Ama rükünde ve vacipte noksan varsa mecbursun ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Me mecbursun sehif secde yapmaya ama sünneti unuttuğun zaman sonunda da yapabilirsin mecburiyeti yoktur bu önemli ha nasıl yapacağımıza geleceğiz sehif secdenin bu neydi noksandı şimdi ziyadeye geliyoruz ziyade nedir ziyade ise rekatta fazla kılmak kişi rekatta fazla kıldı ne yapıyor 4 rekat yerine 5 rekata kalktı dört rekat kılacağı yerde ne yaptı? Beş rekat kıldı. Üç rekat yerde kılacağı yerde fazla kıldı. Dördüncü rekata kalktı. Bu ne yapacak? Derhal geri dönmesi lazım. Yani ayara kalktı, dördüncü rekata kalktı aklına geldi. Aa ben ne yaptım? Dördüncü rekata geldim. Hemen geri dönmesi lazım. Oturması lazım. Üçüncü rekata veyahut da işte dördüncü rekat beşe kalktıysa Fatih, işte bitireyim tekrar ruku secde yok. Yasaktır. Kesinlikle. Ne yapacak? Hemen geri dönecek. Geri dönecek oturması lazım. Hayır, otursa yarım He, tabii yarım kesecek. Tabi yarım kesecek. Çünkü namaz fazla kılıyor. Fazla kılamaz. Yasaktır. Ne yapacak? Geri dönecek. Bunu da anladıktan sonra Hocam geri dönerken nereden başlayacak tekrar? Etdahiye atıyor oturuyor. Tabi etdahiye atıyor geri oturuyor. Yok Aklına yok. geldiği an. Mesela Kalktı dördüncü rekata kalktı. Akşam namazını kılıyor. Üç rekat farzı kılacağı yerde. Dördüncü rekata kalktı. Yanlışlıkla fazla kılıyor. Fatih e okudu, Süre okudu, rukiye gitti. Aklına geldi. Ula ben dördüncü rekattayım. Yanlış yapıyorum. Hemen ne yapacak? Oturacak teşehüde. Yani demiyor. Iyi buraya kadar geldiyse neyse kılayım diyemez. Yoksa namazı geçersizdir. Aklına geldiği an ziyade ne yapacak? Geri dönecek şeye. Ee, ettahiyatıya ve ondan sonra namazını tamamlayacak kaldı ne kaldı? şek kaldı şek nedir? yani şüphe şüphe iki türlü olur bir kesin şüphe ediyor namazından yüzde yüz yapmadığından yani daha çok emin kat'i şüphe bir de ya yaptım mı yapmadım mı bilmiyor şeytan çünkü ona vesvese veriyor ve sehif secdesinin amacı namazından sonra şeytan seni boğmasın diye sen şeytanı boğuyorsun. Hadislerde geçiyor bu. Aleyhissalatü vesselam sehif secdesiyle ne yapıyorsun? Şeytanın vesvesesini önlüyorsun. Ne kadar hata da yapmışsan namazda şeytan sonra sana musallat olmasın diye sehif secdeyle o fitne kapısını kapatıyorsun ki senin kafanı karıştırmasın diye. ...yoksa durmadın, yoksa namaz kılacaksın... ...acaba oldu mu olmadı mı diye... ...hastalar var böyle, insanlar var... ...o yüzden değerli kardeşim ne yapıyorsun... ...kişi... ...eğer namazına şüphe ediyorsa... ...ya ben 3 mü kıldım, 4 mü kıldım... ...bilmiyor... ...acaba 3. rekat mı, 2. rekatta mıyım... ...bilmiyorsa iki türlüdür... ...ya %50'den fazla... ...ihtimal daha çok... ...ben 2. rekattayım... ...veyahut da 3. rekattayım diye bilip... ...ona inşa edecek eğer bilmiyorsa şüphesi kesinse o zaman yapmadığı sayı az olan sayıya inşa edecek yani namazdayım iki mi kıldım üç mü kıldım şüphedeyim ama ne yapayım ha birinci rekatta kul hua vahatı okumuştum ikinci rekatta kul hua zırab ha şimdi üçüncü rekattayım aklına geldi o zaman bu şüphe var burada ama yüzde elli şu anda biliyor ki yok sayı doğru olduğunu devam, devam olduğunu doğru ama şüphe var bilmiyor ya iki mi 3 mi üç mü, bilmiyor anlatabiliyor mu Bu da nedir yani az olan rekat sayısına inşa edecek iki'ye inşa edecek üçe 3 üç kıldım demeyecek yani en azgari namaza kılacak en çoğuna değil Ha şimdi selamı nasıl verecek Sevil secdesini nasıl yapacak bir noksanda saymış olduğumuz ister rükün olsun. İster vacipte olsun ister sünnette olsun He? ne yapıyor Sehiv secdesini selamdan önce yapıyor yani ettahiyatı okuyor salli bariki okuyor ondan sonra ardından ne yapıyor ardından duasını yapıyor normalde sağa soluna selam vermesi lazım ama noksanı olduğundan dolayı ister rükün dedik ister vacip ister sünnet örneklerini vermiştik ne yapıyor? Selam vermeden önce iki defa secdeye gidiyor ve yine tek bir, evet noksanda. Ne yapıyor? Allahu Ekber deyim. Secdeye gidiyor iki defa e, şey İspanya Rabbiyel Ala diyor. Onu iki defa, üç defa işte ne kadar söylüyor söylüyor. Ondan sonra iki secde arasında oturuyor. Gene secdeye gidiyor. Ondan sonra oturuyor ve selam veriyor. na soluna selam veriyor. Ve böylece yok bir daha teşehhüt okumuyor. Etdahiyatı okumuyor. Ziyadeye geliyoruz. Ziyadede ise kişi, ziyadede ise ne yapıyor? Ziyadede ise insanlar ne yapması lazım? Eddahiyatu okuyor, salibariki okuyor, dualarını yapıyor, sana selam veriyor, selamu aleyküm ve rahmetullah diyor, sonra Allah ekber deyip yine iki defa secdeye gidiyor. Ne zaman? Ziyade'de. Anlaşıldı mı? Evet. Üçüncü neydi? Şek'teydi. Şek'teyse iki türlü selam vardır. Şek'te ne var? İki türlü selam vardır. Şek'te... Şek'te eğer emin ise... Yani emin ise o zaman selamdan önce... Ama emin değil ise şekte ne yapıyor? Selamdan sonra secdeye gidiyor. Anlaşıldı mı? Eminse ne yapıyor? Selam önce. Selamdan önce. emin değilse Selam önce. selamdan sonra gidiyor. Böylelikle neyi öğrenmiş olduk? Sehiv secdesi böyle yapılır. Anlaşıldı mı? Sehiv secdesi yap, yapmanın hükmü nedir? Soru burada yani bir insan noksan eksik yaptı veyahut fazla yaptı veyahut da şüphe var namazı sayısında hükmü nedir? sehif secde farzdır mecburdur yapacak kişi namazın sonunda sehif secdesi yapmak sünnet değildir farzdır bazı mezhepler sünnettir diyor. istersen yaparsın, istesen yapmasan da olur kimi de diyor yeniden namazı kıl yanlıştır nedir? sehif secdesini namazın sonunda yapacak şayet namaz bittikten sonra aklına gelirse namaz bitti sonra aklına geldi ya ben 4 kılacağım yerde 5 kılmışım diye aklına gelirse ne yapacak 2 defa secdeye kapılacak durduğu yerden hemen Allah'a u Ekber deyip, secdeye gidecek ve 2 defa secde yapıp sonra selam verecek ama bile bile sehif secdesini terk ederse namazı geçersizdir ne zaman geçersizdir? Eğer bir rükün veyahut da bir vacibi eksik yaparsa bile bile ve ardından da bile bile e, sehiv secdesi yapmasa o zaman o namaz geçersizdir. Yeniden iade etmesi lazım. Sünnetlerde de aynı hükümdür, farzdır. Çünkü namazın yoksa gerçek olmaz, sahih olmaz. Sünnet namazı olsun, farz namazları olsun. Ben namazın içindeki sünnetler terk edilirse... Dedim ya onu başta söyledim. Bak bu biliyor. Sivaslı hemşerim söyle. Sünnetleri terk etmek ne olur? Bir insan namazda ellerini kaldırmadı. Sehif secdesi gerekiyor mu? Mecbur mu değil mi? Cüneyt sen söyle. O sünnettir. Yani yapması hoştur. Anlatabiliyor muyum? Yapması nedir? Hoştur. Sünnettir. Çünkü Peygamber Aleyhisselam bir sünneti de unutsa sehif secdesi yapmıştır ama farz değildir. Mecbur değildir. Ama rükün ve vajibleri terk ederse ne yapacak? Sehiv secdesi yapması farzdır ve böylelikle e, dersimizi de e, tamamlamış olduk. Spanak Allah'ım ve bihamdik eshedu an la ilahe illa ante astaqfiruka wa atubu ileik.